Bismillah, alhamdulillah, as-salatuhu as-salamu alaihi ve Ba'd Maide Suresi, 83. ayetten 89. ayete kadar. Az bila min al-shaytanir rajim ve ıda semi'u ma unzil ila rasul tera aynahum tafidu min al mimma rafu minel al-haq. Yıqulun rabben aamen faktubna me'ash Resule indirilen şeyi işittikleri zaman onların öğrendikleri haktan dolayı gözlerinden yaş e, aktığını, gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. Derler ki bizler iman ettik. Bizleri sen şahitlerle birlikte yaz. İkinci ayette gene onların sözüyle devam ettiği için onu da okuyalım. Ve me'âle nâ'minu billâhi ve mâ âcâ'en el hakke ve net mâ ev eyüdhilnâ rabbunâ me'al kavmis sâlihîn. Rabbimizin bizleri salih kavimlerle birlikte girdirmesini umduğumuz, tam da istediğimiz halde haktan bize gelen şeye, Allah'a ve haktan bize gelen bize gelen şeye eee ne oluyor da inanmıyoruz. Bir sonraki ayet de onunla alakalı. E, onda da Allah Azze ve Celle onlara karşılık, cennette e, karşılık verdiğine da beyan bildirecek. Bu üç ayetin nuzul sebebi, e, Resulullah s.a.v. döneminde Hristiyanlıktan Müslüman olan, olanlar hakkındadır. O dönemde Hristiyanlardan oldukça fazla Müslüman olan vardı, Yahudilerden azdı. Hatta İmam Tirmizi'nin e, sunenin de rivayet edildiğine göre, ''Yahudilerden eğer 10 kişi Müslüman olsaydı hiçbiri kalmaksızın hepsi İslam'a girerdi.'' diyor a.s.v. Yani 10 kişi yok toplam Yahudi Müslüman olan a.s.v. döneminde. Ama Hristiyanlardan oldukça fazla var. Bundan önceki sayfada da okuduğumuz son ayette, Allah azze ve celle iman edenlere karşı dostluk olarak en yakın olanların bizler Hristiyanlarız diyenler olduğunu beyan etmişti. Devamında da bunun gerekçesi olarak onların arasında keşişler ve rahipler olmasından ve onlarla da büyüklenmeyen, kibirlenmeyen insanlar olmasından dolayıdır demişti Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle muhakkak ki doğru söylüyor. Ancak biz de bu doğruluğu yaşayarak e, tecrübe ediyoruz, görüyoruz, buna şahit oluyoruz. Gerek Aleyhisselatü Vesselam döneminde Müslüman olan Hristiyanlar gerekse o günden bugüne kadar ve hala da yaşadığımız şu dönemde Gayrimüslimler içerisinde İslam'a girenler, en fazla Hristiyanlardan konulmaktadır. Mesela Amerika kıtasında çok yoğun bir İslam'a giriş var. Ama Avrupa kıtasında çok yoğun bir İslam'a giriş var ki, buralarda Hristiyanlık çok yaygın. Mesela Asya'da bu kadar yok. Çünkü Asya'da müşriklik var, Budistlik var, yani tıkperestlik var. Afrika'dan da bu kadar yok. Çünkü Afrika'da da, e, Hristiyanlık yakın bir zaman önce oraya ulaşmış. Halihazırda o dinden fazla dönüşü yok ama onların geçmişleri de genel bir e, putperestlik. Hatta ate ateistlik de desek daha doğru. Yani bir varlığa tanımayan, bir varlık bilmeyen, bilenler de doğadan herhangi bir şeye tapan. Bu ayette de Allah Azze ve celle, e, onların büyüklenmeyenler aynı zamanda da kendilerinin muhatabı olduğu dinleri yaşayan alimleri içlerinde bulunmalarından dolayı onların o toplum üzerindeki etkisinden kaynaklanacak şekilde Hristiyandan içerisinde Müslüman olanların oldukça fazla olduğunu hakkı beyan eden, Kur'an-ı Kerim'e indiği zaman da e, bizler bunu zaten istiyorduk. Rasul'e indirilen şey e, zaten bizim istediğimiz, aradığımız şeydi. Ve biz bu indirilen hükümlerle şahitlerden olmak istiyoruz. Mükafat kazananlardan olmak istiyoruz. Salih kavmin ne olmak istiyorduk. Bu buyruklar da bunu ifade ediyor. Buna çağırıyor. Buna davet ediyor. Dolayısıyla bizim aradığımızda budur diyerek bu buyruklara iman eden, teslim olan ve İslam'a giren duygulanmalarından hakka olan iştiyaklarından ve hakka ulaşmalarından dolayı da gözleri yaşla oluyor İşte bu kimseler hakkı arayan kimseler. Allah Azze ve Celle bizleri hakkı arayanlardan etsin. Üzerinde bulunduğu yolu en doğru kabul edenlerden değil de her daim hak doğru hangisiyse ona kalbi gönlü açık olanlardan etsin. Hristiyanlar da genelde bu <gülüyor> grup insanlardan. Bazılarında gerek gerekse bozuk fıtratlarından kanatlanan bir kur var da ancak genelinde hakkı olan yumuşaklık meyil var elhamdülillah bunun neticesinde Hak onlara en güzel bir üslukta, Kur'an-ı e üzere, en güzel bir metotla, en güzel bir mücadele şekliyle ulaştığı zaman, onlar e, bu hakkı kabule yerler. İşlerindeki rahiplerin ve keşişlerin onların üzerindeki etkilerinden dolayı da ayrıca bunu da belirtmekte fayda var. Buradan da şunu söyleyebiliriz, din alimleri, hangi din olursa olsun. Din alimleri hakiki manada Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenen, yaşayan, öğretenler ise bir toplumu olumlu şeylere yönlendirecek bir etmendir, etkendir. Allah Azze ve Celle alimleri önümüzden almasın. Salih, takvalı alimler bizim için hep önder yapsın, ışık yapsın, eksiksiz bırakmasın onlardan bizi. Devamında da Allah Azze ve Celle bu haktan dolayı gözleri yaşla dolan ve Hakka teslim olan bu kullara karşılık verdiği mükafattan bahseder. Fe esabehumullah bima galu cennatim tecremi min tahtiha l-enharu halidina fiha ve zalike cezaul muhsinin. Onların söylediği bu şeyler sebebiyle Allah onlara altlarından ırmaklar akan kendisinin ebediyen kalacakları cennetleri mükafat olarak vermiştir. İşte bu muhsinlerin, iyilik yapanların karşılığıdır, mükafaattir. Evet, onlar iki defa ecir alacaklar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuna göre iki dine teslim olanlar iki ecir alacaklar. İslam gelmeden önce kendileri e, semavi bir din olan, semavi kitabın öğretisi, semavi din olan Hristiyanlığın mensubuydular. Sonra kendi kitaplarından son din olarak gelecek ve son peygamber olarak gelecek bildirildi. Onu tanıdılar, bildiriler. O son din ve son peygamber gelince de ona teslim oldular, ona iman ettiler. İşte böyle kimseler iki sevap alacaklardır. Hem Hristiyanlar uydukları için hem de İslam geldiğinde İslam uydukları için. Onlara da Allah Azze ve Celle mükafat olarak cenneti e, vaat etmiştir, bağışlamıştır. Onun da iyilik yapan muhsinlerin özelliği olduğunu, karşılığı mükafat olduğunu da beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle bize de nasip etsin. O muhsinlerin cezası, mükafat olan cenneti. Ve ladin e kafiru ve keder bu bi ayatine ulaiki ashabul cahim. Ancak hemen bunun devamında, bunların zıktının karşılığı da var. Onların eline verilecek karşılık da var. Küfür edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da çılgın gibi olan, çok şiddetli olan ateşin halkıdır cahim e, ifade edilir bu. Cehennemin isimlerinden birisidir. Cehennem hani böyle kontrolünü kaybetmiş insanlara çılgın deli denir ya o ateş de o, o, o gün çılgın bir halde olacak. Habire isteyecek isteyecek daha yok mu daha yok mu diyecek. Ta ki Allah Azze ve Celle ayağıyla oraya müdahale edinceye kadar. O çılgın ateş kimin içinmiş? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar eden ve yalanlayanlar için. İman edip teslim olanlara verilen mükafat ile bunun zıttı inkar edip yalanlayanlara verilecek karşılık arka arkaya geldi. İbret alsın diye insanlar. Devamındaki ayette ya yuhelladine amenu la tuharrimu tayyibati ma halallah lakum ve la ta'tedu innallaha la yuhibbul muttedin. Ey iman edenler Allah'ın sizin için helal yaptığı temiz şeyleri haram kılmayın ve aşırılığa gitmeyin. Haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Bu ayetin nuzul sebebi hakkında farklı farklı rivayetler var. Ancak ben Tirmiz'deki rivayeti aktaracağım size. Resulullah Sellem'e sahabeden birisi gelir der ki Ya Resulallah ben et yediğim zaman cinsi arzularım kabarıyor. Bundan dolayı ben kendime eti haram kıldım. Deyince Allah Azze ve Celle bu ayet indirdi. Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Haram yapmayın. Bunun gibi sahabe arasında birçok olay var. Mesela sahabeden bir kısmı Ayşe Validemizin yanına geliyor. Bu halde rivayet edildiğine göre biliyorsunuz. Resulullah Sallallahu Aleyhi evindeki halinden soruyorlar. Aldıkları cevap neticesinde onun geçmiş ve günah, gelecek günahları bağışlandığı için bu böyle davranabilir. Bizim böyle bir e, dayanağımız da yok. Öyleyse bizim ondan daha şiddetli ibadetler yönelmemiz lazım diyerek birisi gece hiç uyumayacak şekilde namaz kılmaya andediyor. Birisi evlenmeye, evlenmemeye andediyor. Birisi de hiç e, gündüz orucunu bozmamaya, de, yani devam alarak oruç tutmaya e, yemin ediyor. Resulü bu hal ulaştığı zamanda onlar bundan nehy ediyor, yasaklıyor. yasaklıyor Yasaklama gerekçesi olarak da ben Allah'a sizden daha iyi tanıyan ve en çok korkanımızım. Yani Allah'a en iyi tanıyan ben olduğum halde ve en çok korkan ben olduğum halde benim halim buysa sizler benden daha düşük olmalısınız demeye getiriyor ve sonra diyor ki hanımlarımla birlikte olurum yani evlenirim oruçta tutarım İftar da ederim. Gece namaz daklarının uyurumda. Sizler de böyle yapın demeye getiriyor. Yani bunun aşırısına gitmeyin. İslam'da zühd hayatı vardır. Ancak zühdte aşırıya gidip ruhbanlık e, haline bürünmek yoktur. Züht Zühd hayatı, kişinin ahireti öncelemesi, dünyaya daha az zehir vermesi, dünyayı mümkün olunca terk etmeye gayret etmesi. İslam'da zühd hayatı vardır. Aşırıya gitmemek şart değil. Ama ruhbanlık asla ve hata yoktur. Allah Azze ve Celle Hristiyanlığın içinde düştüğü o dalalet halini kaldırmış etmiştir. İslam'da e, geçmiş dinlerde ortaya çıkan aşırılık da, hafiflik de kaldırılmıştır. Bunun ikisi arasında bir denge gözetilmiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin dini yaşamak isteyen hem dünyasını imar edecek hem ahiretini imar edecek. İkisini dengede yürütecek hangisine daha fazla meylederse kazancı o kadar fazla olacaktır. Dünyaya meyli fazla olursa, ahireti ihmal etmeden dünyalı kazanç fazla olacaktır. Ahireti öncelerse, ona yoğunlaşırsa, dünyanın, dünyasını ihmal etmeden, kimseyi muhtemelen ahiretini kazanacaktır daha fazla. Bu da kişiden kişiye göre, fıtrattan fıtrata göre değişir. Ancak bize din dünya ve ahiret kişileri içerisinde dengeyi emretmiştir. Yani tamamen dünyayı terk ederek bu kazanım için her gün oruç, her gece namaz, evliliği terk etme, şu bu şeklinde ruhbanlık yok. Aynı zamanda bunları terk ederek hep dünyaya dalmak da yok. İkisi arasında bir denge. Bunun gibi sahabe arasında oldukça fazla e, dünyevi şeyleri kendisine dünyadaki helal kılınan şeyleri haram yapanlar var. Allah Azze ve Celle bunların hepsine tek bir cevap vermiştir. Allah'ın helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın. Hatta Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'a özel bir nas indirmiştir. Hanımlarından dolayı helal temiz şey kendisine haram kalmıştır da Allah Azze ve Celle'ye nebi hanımlarının rızasını gözeterek niye e, helal şeyleri haram kılıyorsun ayet indirmiştir. Tahrim suresinde. Sure isminde bu olaydan almıştır zaten. Demek ki bizler kendimize gelelim. Bu ayet orada indi orada kaldı değil. Biz kendimize gelelim. Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığı bir şeyi haram yapmak yok. Ama haram kıldığı bir şeyi helal yapmak da yok. Dengesizlik yapmayacağız çünkü bu haddi aşmaktır. Kişinin sınırlarını aşmasıdır. Allah Azze ve Celle bir şeye helal diyecek, kul onu haram kabul edecek. Veya tam tersi işte bu haddi aşmaktır. Sınırları aşmaktır. Sınırlar ise neydir? Allah'ın helallerini helal kabul etmek, haramlarını haram kabul etmektir. Allah Azze ve Celle bizlere hüküm koyma sınır çizme yetkisi vermedi. Sınırları çizilmiş bir dini gönderdi. O dinin sınırlarını aşmayacak şekilde ona uymamız emredildi. Ne oranda uyarsak o oranda karşılık göreceğiz. İşte bu sınırlar kim aşarsa Allah azze ve celle onu ikaz eder. Sınırları aşmayın. Hadi aşmayın. Aşırıya gitmeyin. Bidat iş bundan dolayı tehlikelidir. Bidat diye isimlendirilir de okursunuz kitaplarda. Özellikle gençlerin ee, dikkatini çekmek istiyorum bu usta. İnsanlar Resulullah s.a.v döneminde sınırlar çizilmiş bir ibadet yokken sonradan bunu dinle katarak ibadet adı altında yapıyorlar. Biz buna bidat diyoruz. Bu iş niye tehlikeli? İşte bu ayette bildirildiğinden dolayı tehlikeli. Ve benzer ayetlerde. Haddi aşmak. Sınırlar aşmak nedir? Haramdır. Kişi Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bildirilen ibadetler dışında ibadet ihdası eder ortaya çıkartırsa bu da fazilettir, bu da sevap kazandırır, bu da bizi Allah'a derse haddi aşmış olur. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmemiş olur. Resulünün koyduğu sınırlara itaat etmemiş, razı olmamış olur. Onların çizdiği sınırlar yetersiz bulur, haddi aşar, yeni sınırlar belirler. Dinle aşırılık mıdır hocam? Dindeki aşırılık budur. Bundan dolayı biz ne yapmamız lazım? Bizim için çizilen sınırlar, dinin koyduğu kaideler, kurallar, helaller, haramlar neyse onu öğrenmek ve ona göre yaşamak. Yeni şeyler icat etmek değil veya yeni çıkan şeyleri örfmüş, töreymiş diye yaşamak değil. Bilakis Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde din adına, sevap kazandıracak şeyler adına ne varsa onları alıp kabul etmek, yaşamaya çalışmak. Haram diye, yasak diye bildirilen her türlü şeyde. Yeni ilaveler katmak için almak, kabul etmek, onları hayatımızdan çıkarmaya, o yasaklara düşmemeye çalışmak. İslam bunu emreder biz. İslam insanların tercihine bırakmamıştır bazı şeyleri. İnsanlara sınır çizme, insanlara bazı şeylere helal yapma, bazı şeyler haram yapma yetkisini vermemiştir. Sadece insanlardan Resulullah sallallahu vermiştir bunu kısmen. O da zaten Allah'ın elçisi, Resulü olduğu için kendi nefsinden konuşmaz. Onun koyduğu sınırlar da kendi nefsinden koyduğu şeylerden değildir. Allah Azze ve Celle'nin e, razı olduğu, sevdiği, hoşunda olduğu sınırlardır. Devamında da hemen Allah Azze ve Celle helal ve temiz şeylerden yiyin buyurmakta ve مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا تَيِّبًا وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي أَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ Allah'ın e, rızık olarak verdiği şeylerden, helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Ve Allah'tan sakının ki siz ona iman ediyorsunuz. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. Allah'ın size rızık, oldu, rızık olarak verdiği helal ve temiz şeylerden yiyin. Helal ve temiz şeylerden. Burası bir fıkıh kaidesidir işte. Helal ve temiz şeyler neyse o yenir içilir. Kur'an inerken Sallallahu Aleyhi ve Sellem dini tamamlarken Allah Azze ve Celle'nin izniyle var olmayan sonradan ortaya çıkan yiyeceklerin temiz ve e, faydalı olanlarını ayırır, Onları biz helal diye isimlendiririz. Sonradan bir bitki çıktığını varsayalım. Bir yiyecek, meyve, sebze çıktığını varsayalım. İslam bunu helal yapmasa da bu temiz midir? İşte bu, helaldir. Bu e, zararlı mıdır? Pis midir? Çirkin midir? O zaman bu haramdır. Bu ayet sınırları belirlenecek şekilde bir kaydı oluşturan ayetlerden. Kaide ayetlerinden birisi. Temiz şeyleri helal kılmışlar Allah Azze ve Celle. O dönemde değinilmeyen, sonradan icat edilen, ortaya çıkan veya var olduğu bir yerde e, tespit edilen herhangi bir yiyecek de temiz ise, faydalıysa gene helal kısmına girer. Pis ise, çirkin ise, zararlıysa haram kısmına girer. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan da sakının der ki Allah Azze ve Celle burada helal şeyleri haram kılmayın ve temiz ve helal olan rızkı da, da yiyin diyerek kendisine sakınılmasını, sınırlanı uyurmasını emreder. İşte helal ve haramlara riayet etmek takvadır, sakınmadır. Allah Azze ve Celle de bu iki ayetin hemen arkasından bu hükmü tekrar hatırlattı. Allah'tan sakının. Yani helal sınırlarını riayet ederek, haram sınırlarını riayet ederek sakınma görevinizi yerine getirin. Son ayet ise yeminin kefaretinin belirtildiği ayettir. Bu ayetle alakalı yukarıdaki ayetten de yola çıkarak Ünvesud radıyallahu anh imam hakimin müstedrekinde rivayet edilen bir sahabe sözü olarak der ki helal bir şeyi kendine haram yapan kimse yemin kefareti ödemelidir. Lafız olarak böyle değil yaşanan bir olay var onu anlatayım ben. İmam Mesrut'tan geliyor. Tabiin imamlarının önüne gelenlerden Mesrut'tan. Diyor ki: "İbn Mesrut adıyla yanındaydık. Bize bir yemek geldi. Bize yemek sunuldu. İnsanlar yemeğin başına toplandılar. Birisi geriye çekildi. İbn Mesrut "Gel." dedi. "Yok ben o yiyeceği kendime haram kıldım." dedi. O kimse tabiinden olan kimse. Bunun üzerine i̇bn Mesud radıyallahu anh gel, yanaş, otur, ye ve yemin keffareti ödettin. Çünkü bu yiyecek helal bir yiyecektir. Sen bunu kendine haram kılmışsın. Dolayısıyla bu ayetlerde bildirilen Allah'ın helal yaptığı bir şeyi haram kılan kimse konumundasın. Helal olan şeyi haram kılan kimse onu terk eder ve haram kılma bir yemin konumunda olduğu için bu yeminini bozmasından dolayı yemin keffareti öder. i̇bn Mesud radıyallahu anh, ee, bu tespitine göre ki yemin kefareti şu 89. ve bugün okuyacağımız son ayette belirtilmekte. La ya'huzukumullah bil laghwi fi eymanikum ve la ya'huzukum bima aqadtumul eyman fe kaffaratuhu it'amu asharati misakinemin av satu matud imuna ehlikum el kisvetuhum ev tahriru raqabe. Kim ellemiyet fe siyama 3e ayyam zalika kaffaratu eymanikum idha halaftum wahfaduu eymanakum kedzalike yebeynulllahu lekum ayatihi laallekum Allah sizleri yeminlerinizde boş kasıtsız sözlerinizden dolayı muakize dip hesaba çekmez lakin sizleri bile bile yaptığınız yeminlerinizden akdedip bağladığınız yeminlerinizden dolayı hesaba çeker Bile bile yaptığınız yeminlerinizin kefareti ise kendi ev ahalinizi yedirdiğinizin vasatının ortasından 10 tane miskini fakiri muhtaçı yedirmektir veya o 10 tane fakiri miskini giydirmektir veya bir köle azadıdır. Bunları bulamazsa yani 10 kişi yedirme, on kişiyi giydirme veya bir köle azadını bulamaz, buna güç yetiremezse o kimse de üç gün oruç tutar. İşte bu yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinizi muhafaza edin. Aynı şekilde Allah size e, umulur ki şükredesiniz diye ayetlerini beyan eder açıklar. Yemin kefareti ayeti demiştik bu ayete. İnsan böyle dil alışkanlığı sebebiyle vallahi billahi derse bu kastedilen yemin değildir. Dolayısıyla bu yemine aykırı davranılırsa yemin kefareti gerektirmez. Ancak bile bile üstüne basa basa ve yemini kastederek yemin eden ve bu yeminini terk eden kimse bu durumda o yeminin kefaretini ödemesi gerekir. Ben vallahi şöyle şöyle olursa yapmayacağım. Veya vermeyeceğim. Veya gitmeyeceğim. Veya gelmeyeceğim. Veya yemeyeceğim. içmeyeceğim Neyse. Herhangi bir şekilde yemin eden kimse bu sözünden dönerse yeminli e, iptal eder, terk eder, onun zıttını yaparsa bu durumda o yeminin kefaretini ödemesi gerekir. Yeminin kefareti ayette geldiği üzere 10 tane miskini, muhtaç durumda fakiri yedirmektir. Bu yedirmeyi alimler sabah ve akşam iki öğün yedirme diye e, beyan ederler ve ayette geldiği üzere kişinin aile fertlerine yedirdiğinin ortasından. Bu ortayı nasıl belirleyebiliriz? Örneğin sabah kahvaltısında bir insan evinde ne yiyor? Bir kişilik yiyecek. İşte peyniri var, zeytini var, reçeli var, ilahır. Bunun ortasından bir kişilik kahvaltı ve e, öğlen veya akşam yemeğinde ne yiyor bir kişi? Nohut yiyor, fasulye yiyor, işte et yiyor, e, çorba içiyor, neyse. Bir kişilik yemek. Sabah ve akşam bu miktarlar boyunca bir kişiyi doyuracak bunu 10'la çarpacaksınız. İster bir kişi 10 e, sefer, 10 gün yedirecek veya ister 10 e, fakiri bir öğün, şey bir gün yedirecek. Ama bizim alışkanlık yaptığımız şekilde 3 öğün olarak değil de 2 öğün olarak yapılır bu. Çünkü bu 3 öğün yemek bize sonradan batılardan girmiş bir adettir. İslam'da 3 öğün yemek yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabe döneminde ee, i̇nsanlar ne zaman bulurlarsa o zaman yiyorlardı ki zaten çok nadir buluyorlardı da. Ancak bu, İslam örfünde asla olan iki öğün yemektir. Üçüncü öğün bize sonradan gelmiş. Bundan sonra zaten göbeklenmeler, kilolanmalar, efendime söyleyeyim açılmalar, saçılmalar başlamış. Bunu yapmak istemeyen kimse ise on kişiyi giydirir. On fakiri miskini giydirir. Onun giyimi ise alimlerin ifadesine göre namaz kılabilecek <gülüyor> iki örtüdür. <gülüyor> namaz kılabilecek iki örtü. Yani bir gömlek, bir pantolon mesela. Asgari. Bunun daha fazlasını, fazlasını yapabilir mi? Evet, öteki yapabilir. Ama asgarisi bir kişi giyecek, namaz kılabilecek derecede çıplak bir insanı giydirecek. Yani bunun içine ayakkabı girmez, çorap girmez, efendim. Çeket i̇şte mont de. girmez, ceket girmez. Bilmiyorum. Fakir birisi değil mi? Fakir birisi, evet. Ama bir insan, ben iç çamaşırını da vereceğim, efendim ben işte çarabını da vereceğim, ayakkabısını vereceğim derse ne âlâ. Ama az bunun bunun üstü bir alt kıyafettir. Bunu yapmak istemeyen kimse ise, şu an resmi olarak mümkün değil bildiğimiz kadarıyla bir köle azadı. Bunun hükmü devam edecektir çünkü ileride kölelik sistemi tekrar kurulabilir. Veya hâlâza da var da bizim etrafımızda, bizim elimizin altında yok. Köle, köle azadı yapmak isteyen kimse, köle azadı yapabilir ki bu ve benzeri kefaretlerden görüyoruz ki İslam e, geçmişten gelen köle alma, satma ve köle edinme hakkını baki tutmuş ancak köleliği kaldırmaya yönelik bunu teşvik etmiştir. Birçok kefaret köle azadıyla belirtilir ki bu köleliği kaldırmaya bir teşviktir. Yani insanların arasında birinci sınıf, ikinci sınıf sınıf farkını kaldırmaya yönelik bir emirdir. İslam'ın böyle bir de şümüllü, böyle bir de insaniyete hizmet eden e, kefaret türü var. Bunları yapamayan kimse, bakın yapmayan değil, yapamayan kimse yani on kişiyi doyuramayacak kimse ki bir günlükten fazla yiyeceme isteyenler bunu yapabilir değerli alimler. Bunları yapamayan, güç yetiremeyen kimse ise kendisi üç gün oruç tutar. Üç gün oruç, Bunlar bulunamadığı, güç yetirlemediği zamandır. Yoksa keyfi değildir. Ee, yemin kefayet olarak bahsedilen üç madde istediğini yapabilir. İstediğini seçebilir bir insan yemin kefayet olarak. İsterse yedirir, isterse yedirir, isterse köle azadı yapar. Ama bunları yapamayan kimse üç gün oruç tutar. Yapabilen kimsenin üç gün oruç tutması caiz değildir. Genelde bu insanlara kolay geldiği için bunu tercih ediyorlar. Bu hatadır. Buna dikkat etmek lazım. Genelde gördüğüm kadarıyla bu hususta bir gevşeklik var. Ayetin devamında bunlar yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizden dönmenin keffaretidir. Kefaret ise ödendiği zaman Allah azze ve Celle katındaki günahtan kurtulunma e, gerekçesidir. Kefaret Allah katındaki e, görülecek karşılığın dünyada ödenmiştir Peşin peş. Dolayısıyla kasten yaptığı bir yeminden dönen kimse kefaretin ödediği sürece ayetteki şartlara uygun olarak. Bu durumda Allah Azze ve Celle katında hesap sorulmayacak bir e, iş yapmıştır. O hesabı kapatılır. Yeminlerinizi koruyun, muhafaza edin der allah Teala. Yani yemin ettiğiniz zaman kasıtsız, gereksiz yere yemininizi bozmayın ve bolca da gereksizleri yemin etmeyin. Yani yeminleri gerektiği zaman, gerekli şartlar oluştuğu zaman yapın. İhtiyaç varsa yapın. Yoksa olur olmalı her şeye dil alışkanlığıyla veya e, bunu alışkanlık adına yapmayın. Muhafaz edin. Yemin bir ibadettir çünkü. Allah'tan başkasına yemin eden kimse ya şirk koşmuştur ya küfür etmiştir. Der Bu ibadeti ancak ihtiyaç olduğu durumda yapmak lazım. İhtiyaç olan yerde yapıp, ihtiyaç olmayan yerde bundan sakınmak, gene yeminlerin muhafaza kısmına girer. Bir insan yemin etti, sonra yemininin zıttına davranması daha hayırlı olacaksa, bu durumda da o yeminini bozması ve kefayetin ödemesi hayırlı olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bir şeye yemin ederim de onun zıttının daha hayır olduğunu bulurum. Yeminimi terk ederim ve onun keffayetini öderim der. Yani ben Allah'a yemin ettim diye mutlaka o yemini yerine getirmeye çalışmayacağız. Yeminimizi iptal etmemizin daha hayırlı olduğunu, daha güzel neticelere ulaştıracağını bilirsek o yemini terk edeceğiz ve kefaret ödeyeceğiz. Nitekim Allah Azze ve Celle de bir ayette hayır yapmayı Allah'ı engel yapmayın demişti, mane olarak. Yani ben Allah'a yemin ettim, bu hayri yapmam diye bu yemininizi ortaya sürecek Allah'a engel yapmayın demişti. Bir insan hata edebilir, yanılabilir, ben yemek yemeyeceğim diye yemin eder, Mesela Ebu Vekir radıyallahu yapmıştır bunu. Evine gelen misafirlerde. Bu ve buna benzer durumlar olmuştur sahibi döneminde. Bizim başımızda da gelebilir. Bu durum o yeminimizi terk etmemiz hayırlı olacaksa, daha hayırlı neticelere sebep olacaksa, yemini terk etmek ve kefaret ödemek yeminini yerine getirmekten daha üstün daha, daha tercih eşya. Bunu bilelim. Son olarak işte bu şekilde Allah şükredesiniz diye üzerinizdeki nimetlere farkına varıp şükredesiniz diye ayetlerini böylece size açıklar beyan eder. Ayân beyanı. Böylelikle ayeti bağlar. Evet,